Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğu zaman onlar öncekilerin masallarını, saçmalarını, falavralarını indirdi derler. Peki böyle demelerinin neticesi ne olacak? لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً Kıyamet gününde Kıyamet gününde kendi ballerini yüklerini, günah yüklerini eksiksiz olarak taşımaları için böyle yapıyorlar. Yani böyle yapmalarının neticesi bu olacaktır. Küfrün günahlarını eksiksiz, tas tamam taşıyacaklar. Ve başka, وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ اِلْمٍ ...bilgisizce saptırdıkları kimselerin de günahlarının bir kısmını yüklenecekler. Onları saptırmalarının günahlarını yüklenecekler. Yani siz birilerinin hidayet bulmasına sebep oldunuz. Birilerinin namaza başlamasına sebep oldunuz. Birilerinin bir haramı terk etmesine sebep oldunuz. Birilerinin daha çok sadaka vermesine sebep oldunuz. Birilerine Kur'an öğrettiniz. Vesaire hatınıza gelen her bir iyilik. Hangisi olursa olsun. Sebep olduğunuz iyilikler işlendikçe onlar kadar siz de sevam alırsınız. Tersi de böyledir. İşte ayet-i kerime bunun aksini söylüyor. Bilgisizce saptırdıkları kimseleri saptırmakla kalmış olmuyorlar. Bir de onların günahlarını taşıyorlar. Hadis-i Şerif şöyle buyuruyor. Her kim kötü bir çığır açar da, ondan sonrakiler de o yoldan giderlerse, hem onun o çığırı açmasının ve balini alır, o çığırı açmasının ve balini yüklenir, hem de ondan sonra kıyamet gününe kadar gelip de o yolu izleyeceklerin ve balini alır ve hiçbirinin günahı eksilmez. Öf, aman yarım. Böyle bedbatlar da var. Yani kendisi kafir olmakla kalmam. Kendisi günahkar olmakla kalmamış. İçki içiyor bir de kardeşini içkiye alıştırmış. Kumar oynuyor komşusunun çocuğunu da alıştırmış. Küfür res atmış, İnsanları da hep küfre davet etmiş. Öf, aman ya. Tasavvuru bile gücü. Tasavvuru bile gücü. ...kötü yola alışmış başkalarını da saptırmış. Çünkü... ...şeytan... ...seni saptırmak... ...sadece seni saptırmakla yetinmez. Seninle... ...senin vasıtanla başkalarının sapması için de sana tuzaklar hazırlar. Onun şeytanı da... ...o hazırlanan tuzağa düşmesi için ona başka bir yol yapar hazırlıklar yapar. Ve neticede öyle bir veballe geliniyor ki üstünden kalkılamaz. Altından kalkılabaz daha doğrusu. Aman ya. Aman. Onun için hı hmm. Şöyle dua ederler salih insanlar. Allah'ım bizleri hayırlarının anahtarı, hayırların anahtarı, şerlerin de kilidi yap Hayırlar bizimle açılsın, şerlerin kapıları bizimle kapansın. Bizim vasıtamızla şerler kapansın, hayırlar da açılsın. Özel bir değil. Başkasının günahından almayacağın gibi başkasının sevapları da sana yazılsın böylelikle. Ya büyük ticaret. Öbürü ne kadar büyük bir bedbahtlıksa aksi o kadar büyük ve harika bir ticaret. Ve her kim hadisin devamı hayırlı bir çığır açarsa o açtığı çağırın, o işi yapmanın, kendisi yaptığı için o işi yapmasının sevabını da alır. Kendisinden sonra aynı yolu izleyenlerin kazandığı sevap kadar da sevap kazanır. Ve hiçbirinin sevabı eksilmez. Bu hadis bu bütünlüğüyle ne yapar? Mümin üzerinde nasıl bir etki yapar? kötülükten alabildiğine uzaklaşıp insanlığın hayrı için çalışmak için bir yoldur bu İslam insanı böyle eğitir. Siz insanın kalbinden imanı sökeceksiniz. Eğitiminizde iman diye bir şeye yer olmayacak. Öğretiminiz başından sonuna kadar habire Dünyanın işte artık o senelerin gözde meslekleri sözü onu hangileri ise onun için yavrularınızı yetiştireceksiniz, yetiştirmeyin demiyoruz. Fakat Allah'tan bir haber olacak. Peygamberini tanımayacak. Şeriat nedir bilmeyecek. Ne kadar şey 80'li yıllarda ilk defa pasaport almak için o zamanlar zaten pasaport dışarıya gitmek falan zor işler. İşte gittik emniyette bekliyoruz. Bu şimdiki İstanbul Müftülüğü'nün oralardaydı valiliğinin o zamanla. Baktım birisi konuşuyor. İbretli hadiseye bakın. İstanbul'da oluyordu bir hadise. Biri diyor ki Masaportumu alacağım, gideceğim Ümre'ye. Güzel. Öbürü diyor ki, ya orası neresi? <gülüyor> orası neresi? Diyor. Neredeyse ya Orta Afrika'da bir yeri diyeceğim yer diye geldi. Bizim <gülüyor> insanlarla böyle de olsa şey geçmek, kafa bulmak, dalga da geçmek güzel değil diye vazgeçtim. Ya bu vaziyette insanım. Bu basit bir örnek hatta. Öğretmenliğe başladım. Önemli de şehrin Anadolu'nun ortası. Öğrencileri test ediyorum lise öğrencileri. Din adına ne biliyorlar diye. Sorduğum kısa soru şu. Yani böylelikle bileceğim ki ona göre hitap edeceğim. Müslüman olmak isteyen birisine ne yapmasını söylersiniz? Aşağı yukarı bunu sordu. Böyle kafiyeli olduğu için hatırımda kaldı ki öbür cevaplar bundan daha az berbat değildi. Ona haydi söyle la ilahe illallah. Aynen böyle. Aradan şu kadar yıl geçti. Hala unutmuş değil. La ilahe illallah yazacak. La ilahe illallah. Güler misin ablamız? Bu ne faciattır ya. Onun için biz Evvela dinden haberdar olanlar çok büyük bir nimete mazhar olduklarını hatırlamalıdırlar. Bundan dolayı Allah'a çok şükür edin. İki, şu sistem kurbanlarına acıyın. Acıyın. Yani şefkatle onlara bildiklerinizi aktarmaya çalışın. Yoksa öyle ha, vah zavallı deyip geçmek manası da değil. Onlara yardımcı olun. Ellerinden tutun. Onlar insandırlar. Eğer onların da sizin gibi karşınıza çıkan imkanlar gibi çıksaydı muhtemelen onlar da sizin gibi olacaktı. Çünkü insanoğlu İslam fıtratı üzere yaratılır. Doğru zamanda zamanında İslam karşısına çıktığı zaman onu reddetmez. Reddetmez. Bu insanlar dediğim gibi düzen kurbanı Hadi oradan lan ey sınıf demesem bile böyle düşünüp her şeyi serebilirdim. Der. Ama Rabbimiz ne nasibe müyesser ise işler yaradı. Aradan seneler geçti. Baktım mesela Adam telefon ediyor. Hocam ben işte teknik üniversitesi şu bölümünü bitirdim. Seni düğünüme davet ediyorum. Şu kadar yıldır senin izini arıyorum Hayrola, Oğlum ben o zamanlarda gördüğüm kişiyim. Aynıyım. Olduğum yerde duruyorum. Hocam ben biliyorum. Ben değiştim diyor. Müslüman oldum diyor. Ben değiştim diyor. Hocam Müslüman oldum diyor bana. Demek ki olunabiliyor. Onun için insansa hala yaşıyorsa hala şeytan ondan ümidini kesmemişse sen de kesme. Yani her fırsatta, her ortamda her vesileyle bu insanlara karşımıza kim çıkarsa çıksın Anlayabildiği olabildiği kadar en güzel üslupla ama İslam'ı da eğip bükmeden en sevdirici en benimseyebileceği, bilme ihtimali olan üslupla söyleyeceksiniz. Billetihi ahsen diyor Cenab-ı Allah. En güzel yol hangisiyse onu bulup o reçeteyi takdim edeceksiniz. Ha netice alabilirsin de almayabilirsin. De. Dünyada netice bizim sorumlu olduğumuz bir iş değildir. O Allah'a ait Biz vazifemizi yapmakla yükümlüyüz. Sakın bildiğiniz kadarıyla dini yaşamaktan geri kalmayalım. Ve bildiğimiz kadarıyla dini karşımıza muhatap çıktığı vakit tebliğ etmekten geri durmayalım, ihmal etmeyelim. Çünkü biz yani kafirler başkalarının sapmalarına sebep oldukları vakit günahlarından bir kısmını taşıdıkları gibi biz de hidayetlerine sebep olduğumuz zaman insanların sevapları kadar kazanırız. Elhamdülillah allah Teala bize mükafat vermek için adeta bahane bulmuş. Bu kadar bahaneler ortaya koymuş. Şimdi... Hatta söyleseniz ve etkili olmasa bile allah Teala sizin tebliğ acirinizi verir. İbadettir. Çünkü ibadet yapıyorsunuz. Evet. Ondan sonra Ela Sâ emâ yezirûn Onlar taşıyacakları o yük ne kötü bir yüktür. Bundan daha kötü bir yük olamaz. Ne kadar kötüdür o yük? allah Teala bir şeye ne kadar kötüdür diyorsa, onun kötülüğünün ne olduğunu düşünmek lazım, hesap etmek lazım. Cenab-ı Allah şimdi kafirlere okuyacağım ayet-i kerimede akıllarını başlarına getirmek için tarihte olup bitmiş hadiselere gönderme yapacak. Bu ayet kelimede. Diyor ki: Kadmekerelzinen min qablhum. Şüphesiz bu kafirler var ya onlardan öncekiler de imana ve iman ehline müminlere türlü türlü tuzaklar hazırlamışlardı. O müstekibirler var ya türlü türlü Tuzaklar hazırlamışlardı. Peki Allah ne yaptı? Faat Allahu buniyanahum min al-qawaid. Maazallah. Allah onların kurdukları yapıları, hile tuzaklarını olsun, hileli tuzaklarını olsun, komplolarını olsun, fiilen yaptıkları ve bunların hakkından kim gelebilir dedikleri güçlü binalar yapılar olsun. Ne yaptı? Onların binalarını temelinden yıktı. Fakr'a alehi musaqfu min falqi. Temelinden yıkılan o bina, duvarları da çatırdadı, tavan da diyor, üzerlerine yıkıldı. Siz ne diyorsunuz ki ayet-i kerime böyle büyük büyük dinamitlerle patlatılan, efendim şeylerin e, resmini çiziyor? Yani ben ayet-i kerimelerdeki o canlandırıcı ifadeleri belki anlatmakta zorlanabilirim ama çok canlı ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin çizdiği tablo gerçekten canlı. İşte Kur'an'ın insanı böyle saran sarmalayan etkisi budur. Öyle bir tasvir yapıyor ki siz bu hale düşmek istemezsiniz. Ürkersiniz. Aman aman ben bu noktaya gelmeyeyim dersiniz. Öyle dedirtiyor yani. Bunlardan öncekiler yani az önce ki derste gördüğümüz müstekbirlerden öncekiler de Müslümanlara ve İslam'a karşı, İslam davasına karşı türlü türlü hileler, tuzaklar hazırladılar. Müslümanlara kim koplu hazırlamadı ki? hala ve yüzyıldan yıldan beri 200 yıldan beri emperyalizmin komplolarından tutunuz. Müslümanların yaşadığı ülkelerdeki emperyalizmin azat kabul kukla yönetimlerine varıncaya kadar. Müslümanlara neler neler yapılmak istenmedi. İslam'ın kökü Müslümanların kökü imha edilmek istendi. Fakat Müslümanlarla savaşırken gerçekte kime karşı savaştıklarını da bilmediler. Çünkü Allah'a inanmıyorlar ki. Allah'ın kudretini bilmiyorlar ki. Müslümanlara karşı mücadele ederken gerçekte Allah'a karşı savaştıklarını hatırlamadılar. İslam'a karşı savaşırken gerçekte Allah'ın diniyle savaşmak, dinine karşı savaş ile Allah ile savaşmak arasında bir fark olmadığını zannettiler. Oysa bir müminin en korktuğu hadise budur. Allah'a karşı savaş halinde olmak. Onun için ne diyor Cenab-ı Allah? ri etkilemek için eğer diyor alıp verdiğiniz faizden vazgeçmeyecek olursanız Allah'ın ve Resulünün size savaş açmış olacağını bilin diyor. Bu buyruğu duyan bir mümin artık bu işi yapmaya devam eder mi? Etmez. İşte ayet-i kerime böyle etkili. Onlar Allah'a karşı savaştılar diyor. Bana karşı savaştıkları için ben de onları böyle cezalandırdım. Ne yaptım? Allah diyor binalarını, yapılarını temelden sarstı. Duvarlar yıkıldı, çatılar yere çöktü. Yani binanın üstü zemine indi belki de daha da aşağıya. In. Bunu çoğunuz gözlerinizle gördük. Afiyet versin Allah korusun. Bu 99 depremini. Bir geziyorduk depremden bir iki gün sonra. İşte şu bina yedi katlıdır. E ee, şu gördüğün ikinci kat yani kalan iki kat beş kat aşağı inmiş. Üst kattan da adam balkonundan indi. Bu kadar. Eceli gelen de ölüyor, gelmeyen de ölmüyor. Hani bu nasıl olur? oluyor işte. Cenab-ı Allah Evet, o zaman geldi, bu kadarla mı kaldı? Binalarının yıkılmasıyla mı kalındı o şekilde? Ve ata'humul azâbu min haythu la yeşhurûn ve bu arada fark edemedikleri yerden azap onlara geldi verdi. Azap nedir azap? Geliyor. Zannediyorsun ki gelen bir tehlike işte. Geliyor. Bu kadar kalla kalsalar iyi. Summa yevmel kıyameti yuhzihim. Sonra kıyamet gününde onları rezil ve rüsvay eder. O gün zaten rezil ve rüsvay olanlar bir daha aziz olamayacaklardır. Bir daha şan ve şeref sahibi olamayacaklardır. Bir daha güçlü olamayacaklar Ve o günde de ilahi rahmete mazhar olanlar bir daha zelil olmayacaklar. Bir daha alçalmayacaklar. Bir daha küçülmeyecekler, bir daha güçsüz olmayacaklar. O güne hazırlanmak lazım o halde. O güne hazır olmak icap eder. Ve bir de sorar. Azaplarını daha da arttırmak ve onlara verilen bu azabın haksız yere verilmeyeceğini, verilmediğini anlatmak için soracak. Ne olacak kollara? Eyna şurakâ'i ellezîne kuntum tüşâkûn fih. Haklarında birbirleri haklarında birbirinizle anlaşmazlığa düştüğünüz veya kendileri sebebiyle fırkalara ayrılarak imandan ayrıldığınız. Bana ortak diye ileri sürdüğünüz o varlıklar nerede diyecek? Çünkü o ortak koştukları kimseler de onların aralarında olacak. Veya buna razı olmayan kimseler olacaklar. Mesela İsa Aleyhisselam gibi. İsa Aleyhisselam'a soracak Cenab-ı Allah. Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara sen mi söyledin? Beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edinin diye. İsa Aleyhisselam ne diyecek? Rabbim söylemişse sen zaten bilirsin. Benim içimdekini bilirsin. Ben senin içindekini bilmem. Ben onlara sen bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Diyecek, diyecek Cenab-ı Hak. Cenab-ı Allah da diyecek ki, işte bugün Allahu Ekber sadıkların, doğru söyleyenlerin söyledikleri doğrulardan yararlanacakları bir gündür. O günde doğru bize fayda verecek. Ha, çünkü bütün sahte ilahlar razı değildirler. İsa Aleyhisselam gibi. Yahudiler Uzey'le ibadet ettiler. Haşa Uzey kabul eder mi? Mümkün değil. İsa Aleyhisselam buna razı oldu mu? Hayır. Allah'ın ahlu dediler. İsa Aleyhisselam iyi söylediniz falan. Olmaz. Söylememiştir. Dolayısıyla onlar Allah'tan başka ilahlar ileri sürerek sağlıklı doğru akideden ne yaptılar? Ayrıldılar. Sonra kendi aralarında o ilahlar dolayısıyla ihtilafa düştüler. Mesela Hırsiyanların bir kısmı derler ki İsa ruhul Kudüs ve Allah aynı düzeyde üç ilahtır. Kimisi der ki hayır şu üstündür bu daha aşağıdadır. İlahlar arasında mertebeler kurarlar. Herkes bir şey söyler. Hepsi de batıl söyler. Çünkü ipin ucunu tevhidde kaçırdılar. Onun için bana ilahlar koştunuz ve bunlar dolayısıyla haklarında anlaşmazlığa düştünüz diyor. İşte bu ilahlarınız nerede? Ya İsa aleyhisselama sorduğu gibi soracak veyahut da onlar da onlarla birlikte helak olacak. خَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَا اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki bugün rezillik, rüsvaylık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. Kafirler rezil ve rüsvay olacaklar. Ve kötülük yani azap onların üzerinde olacaktır. Bu ayeti kerimelerle Kur'an-ı Kerim ne yapmaktadır? Kafirleri daha fırsat eldeyken küfürden nefret ettirmek istemekte ve böylelikle zımnel yani ayetlerin muhtevası içerisinde onları küfürden vazgeçip imana girmeye, tevhidi tahkik etmeye, tevhidi sahiplenmeye, tevhid akidesini elde etmeye davet etmektedir. Cenab-ı Allah insanı bütün halleriyle bilir, bütün durumlarıyla bilir. Kimin ne halde nasıl vefat edeceğini, öleceğini, ruhunu teslim edeceğini bilir. Rabbim, bu dünyadan ayrılışımızda imanı nasip ederek ayrılsın. Amin. Huzuruna imanla varmayı nasip etsin. Amin. Şimdi, böyle bir imkana sahip olmayan müstekbirler anlatılmaya devam ediyor canlarını teslim edecekleri zamandaki veya ettikleri zamandaki hallerini Cenab-ı Allah bizlere anlatıyor. Diyor ki: "Ellazina tetawaffahu'l melaikatu zalimi enfusih." Kendilerine zulmettikleri halde meleklerin canlarını aldıkları kimseler var ya fe el kavus selam onlar canları alınırken teslim olduklarını arz ederler. Teslim olduk diyecekler yani başka bir şey yapamazlar zaten. Ve diyecekler ki Ma kunnâ ne'amelu min su mis Kötülük namına bir şey yapmıyorduk diyecekler. Bela inna Allah'a alimun bima kuntum te'amelun diyecekler. Diyecekler melekler. Hayır! Şüphesiz Allah siz hayattayken bu ölüm noktasına düşeyine gelmeden önce neler yapıyordunuz o çok iyi bilir. Şimdi bazı müfessirler burada kendi nefislerine zulmedenlerden zulmedenlerle hicreti terk edenler olarak tefsir etmişlerdir ki Allahu alem ayet kerimelerin başı da sonu da böyle bir tefsire müsait değildir. Çünkü Hicreti terk etmek herhangi bir ciddi mazeret olmasa bile büyük bir günah olmamakla birlikte Allah'ın emrine kafa tutarcasına hicret terk edilmediği sürece küfür olmaz. Oysa burada kafirlerden bahsedildiğini görüyoruz. Ve yaptıkları kötülükleri inkar ettiklerini görüyoruz. Melekler de onların inkarlarını reddediyor. Hayır diyecekler. Allah siz ne yapıyordunuz? Onu çok iyi bilir diyecek. Devamı da Fethulû ebgâbe cehenneme hâlidîne fiyâ. Siz o halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından içeri girin denilecek. biliyor billah. Cehennem azabını tasavvur etmeye imkan yok. Bu dünyada bile insanın en ağır işkencesi ateşledir. Fakat unutmayın ki bu dünya ateşi Peygamber Efendimiz'in hadisiyle belirttiği üzere sizin bu dünya ateşiniz cehennem ateşine göre 69 defa yıkanmış gibi düştü. 70'inde yıkanır ve söner. Yani Burada suya batırdığımız zaman artık sönüyor. O da yeteri kadar su olursa mesela 69 defa. Tabi bazıları yorumlarlar burada kasıt cehennem ateşinin dünya ateşine nispetle sonsuz derecede sıcak olduğudur. Bazılar. Hatta sabıkirandan bazıları yararlı Allah bu dünya ateşi kadar bile olsaydı yine yeter diyor. Ki doğru. Ama Cenab-ı Allah niçin? Çok kimsenin havsalası almaz. Ama kardeşler bakın. Kainattaki bunca Allah'ın varlığının birliğinin delili. Bunca peygamber ki bazı rivayetlerde 124 bin peygamber. Bunca ilahi kitap. Ve Kur'an-ı Kerim insanın kendi varlığının delilleri dururken insan yine Allah'ı inkar ediyor ise bu zulüm sıradan bir zulüm müdür? Bu günah sıradan bir günah mıdır? Kaldı ki Allahü Teala hangi günaha hangi cezanın denk geldiğini elbette ki bilir. Kullarını da bilir. Cezayı nasıl vereceğini de bilir, mükafatı nasıl vereceğini de bilir. Hiç kimse maazallah kendisini Allah'tan daha merhametli görmesin. Hiç kimse Allah'a şöyle olmasaydı veya böyle olsaydı ne olurdu gibi haşa akıl vermeye kalkışmasın. Çünkü Cenab-ı Allah'ın ne bize ne de bizim şöyle olsaydı böyle olsaydı deyip üreteceklerimize ihtiyacı yoktur. Şimdi tam karşısında bir başka insan tipi. Şimdiye kadar müstekbir diye nitelendirilen, isimlendirilen ve türlü halleri anlatılan, tarihten örnekleri verilen, akılları böylelikle başlarına gelmesi istenen bir kesimden bahsedildi. Bunlar akıllarını başlarına getirmedi diyelim bir kısmının en azından. Bu sefer bir örnek daha verilecek. Bakın Kur'an şöyle diyor. Biz ayetleri döne döne geniş geniş açıklaya açıklaya indiririz diyor. Musarriful ayet. Döne dolaşa, geniş geniş, uzun uzun anlatıp dururuz diyor ayet. İşte bakın bu ne kadar geniş geniş anlatılıyor değil mi? Ve devam ediyor üstelik bitmedi daha. وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُ Kafirlere sorulmuştu, Rabbinizle indirdi diye sorulacağı zaman buyurmuştu. Ne demişlerdi? Öncekilerin masalları, safsataları, palavraları demişlerdi. Tam karşı taraf, zıt bir tablo, taban tabana zıt. وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا ama zıtlık nereden başlıyor? İnsanların tabiatlarından, tercihlerinden başlıyor. Öbürleri müstekbirliği tercih ettiler. Bunlar ittaka, kendilerini takvaya sürüklediler. Yani küfürden, inkardan, şirkten, günahlardan kendilerini korudular. Kendilerini koruyan takva sahiplerine, ...küfür başta olmak üzere... ...her türlü kötülükten... ...kendilerini koruyan... ...tamam mı? Cenab-ı Allah dikkat edin... ...burada vakaytu demiyor... ...koruduğum kötülüklerden koruduğum... ...kimseler böyle derdi... Der. ...elbette o koruyor fakat... ...önemli olan insanın tercihidir... Güzel. ...onlar büyüklenmeyi tercih ettiler... ...bunlar da takvalı olmayı tercih ettiler... ...ne dediler... Soruldu onlara mâze enzele rabbakum. Rabbiniz neler indirdi? Onlar ne söyledi? "Kalu hayra. Rabbimiz indirdi derler. Güzellik indirdi. Hayır indirdi. Lütuf indirdi. Bereket indirdi. Hidayet indirdi. Dünya ve ahiret saadetinin kılavuzluğunu indirdi. Hayır. Hayır, Kur'an-ı Kerim'in en güzel vasıflarından birisi. Kim hayırlı istemez ki? Kim iyilik istemez ki? Kim güzellik istemez ki? Fakat bunları isteyen Kur'an'a gelsin. Allah'ın indirdiği hayırdır çünkü. Kalu <gülüyor> hayra. لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرِ وَلَنِعْمَ دَارُ المتقل. Ne kadar güzel. Bu dünya hayatında iyilik yapanlara iyilik ve güzellik vardır. Ahiret yurdu ise bundan da daha hayırlıdır. Bundan hayırlı ne kadar? Ölçüsü yok ki. Nasıl ki ateş 69 defa yıkanmışsa cennetteki nimetlerin de dünyadaki nimetlerin sadece isim benzerliği var. Allah Allah. Benzerlik sadece isimlerdedir. Hatta cennetten nasıl cehennemliklerin bir anlık azabı öbür anlık azabı ile aynı olmayacaksa Cennette de nimetler sürekli olarak artacaktır. Yediğiniz bir önceki rızık, Bakara Suresinin başında anlatılıyor, hatırlarsınız. "Kullama rızık minha min thamaratir rizqan, qalu haddal ladi rizkna min qabl, wa atu bihi mutashabihah." Allah onlara her bir meyveden rızık verildiği vakit. Derler ki bu bize zaten daha önceden gelmişti. ve Onlar onu ona benzettiler. Yani benziyor sadece. Tat farklı olacak. Şekil benzese bile lezzet öncekinden üstün olacak. En sevdiğin meyve nedir Salih mesela? İncir. Çok güzel. Tabii incir, en güzel incirin yetiştiği bir bahçede yetiştin. Orada incir yiyeceksin Allah'ın izniyle. Fakat her incir yedikçe bir önceki incir, bir sonraki incir, bir önceki incirden daha lezzetli olacak. Hayat sonsuz, incirlerin lezzeti de sonsuz. Bu böyle. Ve utu bihi Akıllılar tercih yapsın kardeşim. İşte müstekbirler, işte müttakiler. Hangisini istiyorsanız tercih edin. Buyurun. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّق۪ينَ Takva sahibi olanların yurdu ne kadar güzeldir. Allah buna ne güzel diyor ha. Yani Allah böyle bir yerde yarattığı o cennet nimetleriyle kendisi de övünüyor. Ve ne kadar güzel yarattı. Elbette öyle. Allah'ın beğendiğini beğenmemek hatırımıza gelmez bir tarafa. Haddimize düşmez bir tarafa. Öyle bir şey tasavvuru da bizim için mümkün değil zaten. Allah beğenmiş ne kadar demek ki güzel. Tasavvur etmemize imkan var mı? Yok. Ama size bir şey daha söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı söyledi. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Cennetlikler cennete Cehennemlikler cehenneme girdikten sonra Cenab-ı Allah cennetliklere görünecek ve seslenecek. Kullarım Razı geldiniz mi diyecek? Ya Rabbi nasıl razı gelmeyelim ki? Yüzlerimizi agarttın. Bizlere bunca nimetler verdin. Peki daha fazlasını istemez ister misiniz, ister misiniz? Daha fazlası ne olabilir ki? Yok öyle bir şey. Rızamla hepinizi kuşatacağım ve ebediyen size gazap etmeyeceğim. Diyecekler. Cennet ehli diyor buna sevindikleri kadar hiçbir şey sevinmeyecekler. Büyük hadiseler bunlar. Büyük nimetler. Cenab-ı Allah bu dünyada hitap etti, bunun kıymetini bilmiyoruz. Bakın koca Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Ya. İnsanlığa sesleniyor. Gelin bu Kur'an'ın gösterdiği yoldan gidin. Kıyamet gününde ben size böyle sesleneceğim diyor. Size size bir daha ebediyen gazap etmemek üzere sizden razı olacağım. Paraza, bir çocuk kızdırdığı annesini razı etmek için de şaklabanlıklar yapar. Değil mi? Bir hanım sevdiği, üzerinde titrediği kocasını kızdırdığı zaman gönlünü hoş etmek için neler yapmaz. Bir erkek aynı zamanda. Ha? Ya Cenabı Allah bizden razı olacak ve bize abdîye dâzabı etmeyecek ve bunun için de yolunu göstermiş bunun da kılavuzu budur kardeş yol haritası budur. E ve diyor ki: "Vale nîmâ darul muttaqin". Takva sahiplerinin yurdu ne kadar güzeldi. Nedir bu yurt? Şimdi açıklaması geliyor. Cennâtu adnin yedhulûneha. Bu güzel yurt hangisidir? Onların içine girecekleri adil cennetleridir. Yüksek cennetler, değerli cennetler, üstün cennetler. Tecri min tahtihel Ağaçlarının altından, köşklerinin altından ırmaklar akan cennetler. Cennet ırmaklarının yatağı yoktur. Cennetlikteki kişi kendi ırmaklarını istediği yerde akıdır. Dünyadaki gibi değil. Dünyada Fırat mesela. Oldu mu olası o yerden akar. Onun, ...onu başka bir yere çevirmeye kalkışırsanız doğal afet olur. Yapamazsınız. Ama cennette böyle değil. Canın şimdi burada aksın istiyor, akar. Ya biraz sonra siz tam tersine aksı diyeceksin, öyle akar. Büyük bir lütuf işte, nimet bu. Suya hükmedeceksin. Halbuki Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesiydi, değil mi? ta kuşlara hükmetmek, rüzgara hükmetmek vesaire falan. Nebevâ min el cenneti haythu nşadi Allah şükredecek cennetlikler. Bizleri bu cennete koyan, istediğimiz yere konaklayabildiğimiz bu cennete koyan Allahü Teala'ya hamdolsun diyeceğiz. İnşallah gireceğiz gibi sanki böyle. Bak bir inşallah. Ya Dilediğimiz gibi konup göçeceğiz. Konup göçeceğiz. Dünyada bugün dünyada Amerikanın bile istediği gibi istediği yere konup göçme o kadar kolay olmuyor. O arada sen bir mümin olarak koca cennette istediği gibi tasarrufta bulunacaksın. Bu arada Rabbim onların batıl olan bu güçlerini de pek yakında darmadağın edecektir Allah'ın Name. Er veya geç buna hepimiz iman edeceğiz ve bunun içinde çalışacağız ki imanımızın ispatı olsun. Er veya geç İslam beşeriyete hakikati bildirecek ve doğru yolu gösterecek ve beşeriyet İslam'a tabi olacaktır Allah Name. Evet. Lehüm fîhâ mâ yeşâûn. Onların orada o cennette diledikleri ne varsa hepsi var. Ne dilerlerse her şey var. Ne dilerlerse her şey var. Kezâlike yeczi'ullâhul muttakîn. Bakın takvayla başladı, takvayla devam ediyor. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Allah'ım, gel bize. Ömürleri ölürken nasıldılar? Bunlar ölürken nasıl olurlar? <messizlik> Ellezine tetevafehumu'l melaiketu tayyibin. O takva sahipleri ki melekler onların canlarını hoş <gülüyor Kazuto> ve temiz olarak alır. Tertemiz günahlardan Arındırılarak. <gülüyor> Uzunca bir hadiste şöyle deniliyor. Ben bir iki pasajını aktarayım. Kafirin diyor. Ruhu kabzedildiği zaman melekler derhal onu sarmalarlar. Yukarı doğru göklere çıkartırlar. Her geçtiği yerden of bu ne kötü koku derler melekler diyor. Bazı Ondan sonra derler ki bu dünyada ölen o filan kafirin ruhuydu da Çıkartılır Cenab-ı Allah bunu indirir. Onun yerisi cindir gökler değildir. Sema'nın kapıları açılmayacak. Ayet-i Kerime böyle diyor kafirlere semaların kapıları açılmayacak. Yer kafirden rahatlar kâfir öldür. Kurtuldum der bu vebali omuzlarında taşımaktan. Tam aksine mümin ruhu yükseltildiği zaman nereden geçerse bu ne güzel kokuydu. Nereden geliyor bu koku der herkes. Bu da filan müminin ruhunun kokusudur denilir. Cenab-ı Allah da onu illiğine çıkartın der. Mümin için yer ve gök ağlar. Yer, müminin hayatı boyunca üzerinde işlediği itaati kaybettiği çırağı var. <gülüyor> Göklerde salih amelleri artık kapılarından yükselmeyeceği çırağı var. Ya, mümin o kadar değerli. ...kıymetimizi bilelim yani. Elhamdülillah müminiz. Kıymetliyiz. Üzerinde yürüdüğümüz bu yer... ...bize lanet okumuyor. Elhamdülillah. Bu büyük bir lütuf. Büyük bir lütuf. Melekler... ...onların canlarını... ...hoş ve güzel bir şekilde alırlar. Ve ne derler melekler? Selamun aleyküm. Allahu Ekber. Selam sizlere diyecek melekler. Selam, esenlik. Tehlike yok. Sevmediğiniz bir hadiseyle karşılaşmak yok artık. sana haber veriyor üstelik. Hem duadır selamın aleyküm meleklerden hem de haberdir. Selam olsun sizlere. Udhulul cennete bima kuntum ta'amelûn. Dünyada iken işlediğiniz ameller sebebiyle cennete gir. Allah'tan başkasına bel bağlamayalım. Sadece salih amel bize yarayacaktır. Sadece salih amel. Fani kullardan bir şey beklemenin manası yok. Bazıları filandan bekle, filandan bekle derler. Bol bol cennet parselleyip satarlar. İslam'da bu yok valla. Yok hiç böyle bir şey. Biz ancak birbirimizi tanıdığımız kadar birbirimizin hakkında şehadet ederiz. Fakat ahireti hakkında yok öyle bir şey. Bir mümin hakkında öldüğü zaman akayt kitaplarında yazar. Cennetliktir demeyeceksin diyemeyiz diyor. Biz onu cennet ehlinden olan cennet ehlinin amelleriyle amel ettiğini biliriz. Diyebileceğimiz azami söz budur. Dolayısıyla cennete girmek isteyen Ahmet'e, Mehmet'e, Ali'ye, Veli'ye bel bağlamasın kardeşim. Vay! Benim ağlamak Kendi ameliniz nitekim Cenab-ı Allah bir kutsi hadiste böyledir. Ey kullarım gece gündüz ne yapıyorsanız sizin amellerinizdir ve bunları sizin için kaydediyorum. Diye buyuruyor. Kudsi hadiste. Öyle. Karşılaşacağımız da amellerimiz olacak. O halde bu dünya hayatında attığımız her bir adım Elimizi uzattığımız her bir hareket, yaptığımız her bir iş, hatta her bir düşünce ve tasavvurumuz, kuramımız, gelecekle ilgili programlarımız neyle alakalı olacak, neyin çerçevesinde, şu kitap serimin gösterdiği hudut çerçevesinde, sınırlar çerçevesinde ve o hedeflere yönelik olacak. Böyle olduğumuz zaman inşallah takva sahiplerinden oluruz. Cenab-ı Allah bizleri takva sahiplerinden özellikle şu son 30, 31 ve 32. ayet-i kerimede söz konusu edilen gerçek müttakilerden eylemesini niyaz Cenabı Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mereketi hepinizin üzerine olsun. Bizleri sırat-ı müstakinden ayırmasın. Ümmeti Muhammed üzerindeki bu sıkıntılı, karanlık zamanları zor karanlık simsiyah bulutları bir an önce izale eylesin. Amin. Ümmetin içinde bulunduğu bu cehalet, bu sıkıntı, bu karanlığın giderilmesinde de bizleri Amin. bu da büyük bir şereftir. Ve Cenab-ı Allah bizleri bu ümmetin derdiyle hep dertlendirsin. Amin. Bu ümmetin derdiyle dertlenmemek kadar büyük bir husran da yoktur. Cenab-ı Allah çünkü biz bu ümmetle beraber isek, bu ümmetle beraber haşrolmak istiyorsak, bu ümmeti sevindiren haller bizleri de sevindirmeli. Üzen haller bizi de üzmeli. Dolayısıyla Müslüman öyle dünyada ne olduğunu, ne bittiğini bilmeyen, hadiselerin istediği gibi şu tarafa bu tarafa çektiği bir kimse değil. Müslüman, hadiseleri bilen, takip eden ve hadiseler karşısında en azından zihinsel olarak bir duruş sahibi olan bir insandır. Her fırsatta da ameliyle onu da ortaya koymaktan geri kalmayan bir insandır. Cenab-ı Allah bizleri gerçekten İslam ahlakıyla ahlaklanan gerçek mutlakilerden eylesin. Amin. Rabbim tekrar tekrar niyaz ediyoruz. Müslümanların üzerindeki sıkıntıları özellikle sıkıntıların ta içinde bulunan Irak'tan Suriye'den Filistin'den, Mısır'dan Libya'dan, Tunus'tan. Validan Keşmir'e kadar her yere kadar dünyanın neresinde olursa. Ve kendilerini rahat içinde zanneden fakat İslam'dan mahrum oldukları için, İslam ahlakını yaşamaktan mahrum oldukları için, aksine küfrün hayatın hayatlarının her tarafına sirayet ettiği için de küfrün tasallutunda olan biz ve bizim gibileri de bu kötü hallerden muhafaza buyurup kurtarsın inşallah. Subhanarabbike rabbil izzati amma yasif. Blessings be the Messenger. The praise be